Allahutaala fi kitabihil kerim. amanu la minhum la Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde ki Maide suresi Medine'de inmiş bir suredir. İslam'ın ilk Vahyin geldiği günlerin üzerinden neredeyse 17-18 yıl geçmiştir. İman edenler, imanlarını her açıdan ortaya koymuşlardır. Ki bundan dolayı da Allah subhanehu ve tella, Ey iman edenler diye onların imanlarına şahitlikte bulunmaktadır. 13 yıl boyunca Mekke'de işkenceden geçmişler, Baskılardan geçmişler ama asla geri atma, adım atmamışlardır. Güzel bir muhacir, arkalarından gelen ise güzel bir ensar olmuşlardır. Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na katılmışlardır. Allah Subh'anü ve Teala onların imanlarına şahitlik etmişken onlara yönelik oldukça ağır bir ifade vardır. Önce onlara şöyle seslenir. Ya eyyühellezine amenû ey iman edenler. Allah subhanahu Teala bu ifadesiyle onların imanlarına şahitlik etmektedir. Ama arkasından büyük bir tehlikeye karşı onları uyarmaktadır. Men de minkum an dinihi içinizden dinden dönenler olursa subhanallah bu çok ağır bir ifadedir kendini bilen bir Müslüman için. Bu kendini bilen bir Müslüman için çok korkunç bir ifadedir. Ben iman ettim. Üzerinden 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl geçti. Allah yolunda cihad ettim. Allah yolunda gayret ettim. Allah yolunda ilim tahsil ettim. Allah yolunda savaştım. Allah yolunda kan döktüm. Allah yolunda hicret ettim. Ama Allah subhanehu ve teala bana sesleniyor. Ey iman edenler tamam ben senin imanına şahidim ama... ...sen mürtet olursan bak diyor... Demek ki böyle bir tehlike her zaman var kardeşler. Allah Resulü'nün ashabı olsanız da böyle bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Allah subhanehu ve teala imanınıza şahitlik etse, size ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye nida etse bile böyle bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Peki bu tehlikenin yani bizim dinden çıkmamız, Bizim ayağımızın kayması, bizim mürtet olmamız. Allah spaniha teala bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Bu minvalde, bu ayetlerin indiği ortamda hangi sebepten dolayı olabilir? Acaba biz bize indirilen inkar mı edip mürtet olacağız? Acaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği vahyi... terk edip ondan yüz çevirip onu yalanlayıp mı münker olacağız? Mürted olacağız, yoksa burada irtidada giden yol başka mıdır? İşte bu ayetin iki ayet üstünde ve iki ayet altında bu irtidadın, bu tehlikenin, bu mürtedliğin sebepleri anlatılmaktadır. Ve maalesef ve maalesef bu bugünün Müslümanının hiç önemsemediği sebeplerden bir tanesidir. Nedir acaba ben iman ettikten sonra beni mürtet yapacak şey? Allah'ın kitabını, Resul'ün sünnetini inkar edecek değilim. Allah'ın indirdiklerini yalanlayacak değilim. Gidip putlara ibadet edecek değilim. Allah beni o putlara ibadetten kurtarmışken Mekke döneminde, Medine döneminde başka başka dinlere tabi olmaktan kurtarmışken Gidip Yahudi Hristiyan meclisi olacak değilim ya Rabbi. Sen dedin ki bana men yartat de andini kim dininden dönerse beni mürtet olacak şey nedir? Ya illezine amenu ey iman edenler la la yahuda van nasara ey ey iman edenler Yahudiler ve Hristiyanlar dost edinmeyin demek ki buymuş. Yahudilerin ve Hristiyanların dostluğu Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmek seni irtidada sürükler ve mürtetler sürüklermiş. Arkadaşlar, vela ve bera hükmü dinin en önemli hükmü olmasına rağmen bu konuyla ilgili gelen umumiyetle naslar Medine döneminde gelmiştir. Dikkat edin buraya. Mekke döneminde Allah Subhanahu şöyle ağır bir nasla müminleri uyarmamıştır. Halbuki uyarılması gereken ortam aklın düşündüğünüz zaman Mekke ortamıdır. Ama Allah subhanehu ve teala Mekke ortamında onları dost edinmeyin dememiştir. Ama Medine ortamında Yahudiler ve Hıristiyanlar dost edinmeyin. Evliyâ-u ba'duhum, ba'duhum evliyâ ba'd. onların bir kısmı bir kısmının dostudur. Ve men minkum fe innehu minhum kim onları dost edinirse o da onlardandır buyurmaktadır. Bakın böyle şiddetli bir ifade Mekke döneminde nasıl olmamıştır. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Mekke döneminde zaten onları düşün, dost edinmeniz mümkün değildir. Aranızda savaş var ve bu savaşı başlatan onlar adam sana savaş başlatmış. Bulduğu yerde kafana vuruyor. Bulduğu yerde sana işkence yapıyor. Bulduğu yerde baskıyı uyguluyor. Senin ona dostluk göstermen, onu dost edinmen zaten mümkün değil ki İstesen de ona dost olamıyorsun. Adam sana dostluğu kabul etmiyor. Ama Medine dönemine geliyorsun, etrafına bir bakıyorsun, sana baskı uygulayan hiç kimse yok. Sana işkence edecek hiç kimse yok. Seni yoldan çıkartacak zorla, musibetlere maruz bırakacak kimse yok. Etrafında bir Yahudi ve bir Hristiyan var. Bakıyorsun, onlar da peygambere tabi olduğunu söylüyor. Sen de peygambere tabi olduğunu söylüyorsun. Bakıyorsun aynı kıbleye yöneliyorsun Mescid-i Aksa'ya. Bakıyorsun ibadet şekillerin birbirine çok benziyor. İşte tüm bunlar senin onları dost edinmene ve sebep olabilir. Bunlar bu açık kapılar. Sen onlara ha bunlar da bizlenmiş yahu diyebilirsin diye. Allah subhane ve teala medeni bir sure olan Maide suresinde çok ağır ifadelerle kafirlere karşı dostluğu kesinlikle reddediyor kesinlikle nehyediyor ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin onlar birbirinin dostudur kim onlara dost edinirse o da onlardandır İbni Hazm diyor ki Yahudi ve Hristiyanları ve tüm kafirlere dost edinmek onlara velayet beslemek onlara sevgi beslemek onları desteklemek onlara yardım etmek İki Müslümanın üzerinde ihtilaf etmediği dinden çıkarıcı fiillerden bir tanesidir diyor. İki Müslüman burada ihtilaf etmez diyor. Değerli kardeşlerim soruyoruz. Bu anlattığım minvalde, bu anlattığım minvalde içinde yaşadığımız ortam Mekke dönemine mi çok benziyor, Medine dönemine mi çok benziyor? Vallahi bugün Müslümanların ayaklarının kaydığı noktalardan bir tanesi de işte bu bera akidesidir. Açık, net ve salih bir tevhid daveti sunulmadığı için müşriklerin size yönelik bir düşmanlığı yoktur. Davetinizi anlamadıkları için sizinle gayet iyi geçinmektedirler. Yani sizin onları dost edineceğiniz kapıların tamamı açıktır. Ve bir de bakıyoruz ki müşriklerle Müslümanlar dost olmuş. Beraber oturuyor, beraber kalkıyor, beraber geziyor, beraber oynuyor... Her şeyleri beraber, her şeyleri. Aralarında bir düşmanlık, aralarında bir buğz, aralarında bir öfke yok. Aralarında bir bera yok. Ne yazık ki şu günün 21. asrın şu coğrafyasında yaşayan Müslümanının işte bu tehlikeye karşı önce kendi nefsimi sonra da bütün Müslümanlara uyarmak istiyorum. Bu mutlak surette irtidat ömür tetliktir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kalplerinde hastalık olanlar devamlı o Yahudilerin yanına, Hristiyanların yanına giderler ve başımıza bir musibet gelmesinden korkuyoruz derler. Ama Allah onların gizledikleri şey ne yapacaktır? Onlar o gizledikleri şeylerden dolayı yakında büyük bir pişmanlık duyacaklardır. Ve الَّذِينَ آمَنُوا اَحَاُوا لَا اِلَّذِينَ اَقْسَمُوا Müminler der ki bakın kardeşler bir vakadan bahsedeyim herkes bu böyle mi değil mi diye baksın. Bugün Müslümanların en nefret ettiği kimseler yine Müslümanlardır. Yalan mı? Müslümanın birinin yanına gittiğimiz zaman devamlı bize Müslümanların eksikliğinden hatalarının kötülüğünden bahseder. Bir kere de komşusu Müşri'nin şirkinden, babası Müşri'nin küfründen, atası Müşri'nin dinden çıkmasından bahsetmesi. İş arkadaşıyla gayet iyidir, gayet güzeldir, hiçbir problemi yoktur. Üst komşusuyla gayet iyi anlaşıyor, hiçbir problemi yoktur. Onun yüzüne güler ama bir Müslümanla karşılaştığı zaman yüz çevirir. Bir bakkala, müşrik bir bakkala girdiği zaman Selamun Aleyküm Hasan amca nasılsın, iyi misin der. Bir Müslüman'ı gördüğü zaman ondan yüz çevirir. Bu büyük bir musibet değil de nedir? Bu ayette bahsedilen, yertidada giden yol değil de nedir? Bu başımıza gelen en büyük musibetlerden bir tanesi değil de nedir kardeşler? Allah subhanehu ve teala Ayette وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَحَا اُلَا اِلَّذِينَ billahi بِاللَّهِ جَهْتِ bütün var güçleriyle sizinle birlikte olduklarına, sizin dininize iman ettiklerine, size yardım ettiklerine, sizinle beraber hareket ettiklerine dair yemin edenler bunlar mı? <gülüyor> Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar hüsrana uğrayacaklar diyor. İşte arkadaşlar bu iki ayetle, üç ayetle girişten sonra başta okuduğum ayet geliyor. Ya eyyühellezine amenu, men yertedde minkum an dinihi, ey iman edenler, kim dininden irtilat ederse yani kim müşriklere dost edinerek, onlara iyi davranarak, onlara güzel geçinerek, onları destekleyerek, onlara sırt vererek, onlara arka çıkarak, onlara düşmanlık göstermeyerek onlara buğz ederek mürtet olursa demektir bu ayet. Yoksa bu ayet kim Allah'ın ayetlerini inkar ederek mürtet olursa demek değil. Bu ayet kim peygamberin getirdiğini tekzip ederek mürtet olursa manasında değil. Ey iman edenler içinizden putlara secde ederek mürtet olursa kim bu manada değil bu ayet. Bu ayetin siyah ve sibakı ki biraz sonraki okuyacağımız ayetler. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve müminlere velayeti bırakıp da Allah'ın ve Resulünü düşmanlarına velayet besleyenler işte sizden kim bunu yaparak mürtet olursa hiç kendisini bir şey zannetmesin. Fessefe billahu bi kavmin. Allah onların yerine başka bir kavim getirecektir. Allah onların yerine başka bir kavim getirecektir. O halde arkadaşlar dinde sebatın sürekliliğin ve Allah'a Müslüman olarak can vermenin en kestirme en kolay en garanti yolu müminlere dostluk beslemek ve müşriklere kafirlere karşı buz öfke ve düşmanlık beslemektir. Kim buna böyle yapmazsa Allah bu kavmi götürecek yerine bir başka kavim getirecektir ve bu Allah'ın sünnetidir. Bir başka ayette kim cimrilik yaparsa Allah onu götürür yerine başka bir kavim getirir diyor. Kim dininden dönerse Allah onu kaldıracak yerine başka bir kavim getirecektir. Hiçbir cemaat gücüne itibar etmesin. Hiçbir alim ilmine itibar etmesin. Hiçbir zengin malına güvenmesin. Hiçbir güçlü ve kuvvetli topluluk gücüne ve kuvvetine güvenmesin. Güvenmeniz gereken tek bir esas vardır. Vela ve bera akidesidir. Hiç kimse kendi cemaatine sımsıkı yapışmasın. Hiç kimse kendi alimine sımsıkı yapışmasın. Buna güvenmesin. Hiç kimse gücüne ve kuvvetine itimat etmesin. İtimat etmeniz gereken tek bir esas var. O da vela ve bera akidesidir. Vela ve bera akidesi yoksa Allah subhanahu sizi kaldıracak. Ne kadar güçlü olursanız olun. Ne kadar kalabalık olursanız olun, ne kadar ilim sahibi olursanız olun, ne olursanız olun, Allah subhane ve teala sizi götürecek, yerine başka bir kavim getirecek. Yuhibbunehum <Sessizlik> ve Onlar Allah'ı sevecek, Allah da onları sevecek. Niçin bu? Niçin? Vela ve akidesi anlatılırken, eğer mürted olursanız, yani kafirlere, yani kafirlere, velayet ve dostluk besleyerek mürtet olursanız Allah sizi götürecek Yerize başka bir kavim getirecek o kavmin birinci özelliği Allah'ı sever Allah da onları sever niçin bu zikredildi çünkü sevginin hakikati şudur sevdiğinin sevdiğini seveceksin sevdiğinin düşmanına boz edeceksin müşrikler ve kafirler Allah'ın düşmanıdır Allah onlara hidayete apaçık beyan ettikten sonra onlar bu hidayetten yüz çevirmiştir. Allah'a şirk koşarak en büyük zulmü yapmışlardır. Allah'a küfrederek en büyük ihanet içindedirler. Eğer Allah'ı seviyorsan, sevdiğinin düşmanlarına boz edeceksin. Ki sevginin hakikati çıksın. E zilletun alel müminin. Müminlere karşı zillet içinde alçak gönüllü. E izzetun alel kafirin. Kafirlere karşısı sert izzet sahibidirler. Şimdi tam ters olmuş değil mi? Müslümanlar Müslümanlara karşı izzet sahibi, Müslümanlar Müslümanlara karşı izzet sahibi, Müslümanlar kafirler karşısında el avuç uyuşturmaya başlayan kimseler olmuşlardır. Ayetleri okuyacağım, tefsirini yapmayacağım Cuma hutbesi vermem gereken, anlatmam gereken esas anlattım. Anlatmam gereken esas Cuma şu Cuma hutbesinde bu kısa vakitte öğretmek istediğim esas şuydu. Vela ve bara akides, İslam'ın en temel akidesidir. Bu akideyle ilgili en net hükümler Mekke'de değil Medine'de gelmiştir. Vela ve bara akides, La ilahe Allah'ın bizzat kendisi olduğu halde. Bununla ilgili ifadeler Mekke döneminde değil Medine döneminde gelmiştir. Çünkü Mekke döneminde zaten kafirlere dost edinecek bir ortam yoktur. Adamlar sana düşman olmuş sen nasıl dost edineceksin ondan? Medine dönemine geldiği zaman işte burası önemli. Günümüzde olduğu gibi müşrikleri, kafirleri, mülhitleri, Yahudileri, Hristiyanları dost edinecek her türlü ortam vardır bugün. Üst komşunu dost edinebilirsin. Ticaret yaptığın müşirin tekin dost edinebilirsin. Abini dost edinebilirsin. Arkadaşını dost edinebilirsin. Dostluk için her türlü ortam vardır. Böyle bir ortamda. Vela ve berâ hükümleri inmiş. Allah subhanehu ve teala eğer müşriklere yönelik düşmanlığa dikkat etmezseniz ayağınız kayar ve mürtet olursunuz demiştir. Gelin Müslümanları dost edinin. Onlara sarılın. Onlara sımsıkı yapışın. Müslümanlara karşı affedici olun. Müslümanlara karşı alçak gönüllü olun. Müslümanlara karşı merhamet ve şefkatli olun. Buna karşı kafirlere karşı izzetli, kafirlere karşı sert ve kafirlere karşı katı olun. Dönemin birinde gözaltına alındık. Gözaltına alınan insanlar arasında birbirine hiç selam vermeyen, birbiriyle hiç konuşmayan Müslümanlar var. Polisler başımızda bekliyor. Allah'ın dini savaş açmış. Müslümanları sabah evlerinden gelip almış, yatak odalarına kadar girmiş, ellerine kelepçeler vurmuş kişiler etrafımızda bekliyor. Müslümanlar onlarla nasınsın iyi misin o abi şakamaka yerle gidiyor. Aynı Müslümanlar birbirlerine selam dahi. Bir orada oturuyor, bir orada şöyle dönüyorlar. Bundan daha büyük bir zillet yoktur. Ve bunun tövbe edilmediği zaman gideceği yer, bu yolun gideceği yer, irtidat kapısından başka hiçbir şey değildir. Allah böyle kavimleri yok edecek, yerine yepyeni kavimler getirecek. Onlar tagutların ve ordularının karşında izzetli müminlere karşısı rahmet, şevkat ve zillet içinde olacaklardır. Ayetlerin manasını okuyorum arkadaşlar. Öyle bir kavim getirecek ki Allah subhane ve teala, Allah onları sevecek, onlar da Allah'ı sevecekler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere ise izzet sahibi olacaklar. Allah yolunda cihad edecekler o kavim ve hiçbir kınayacının kıvınamasından korkmayacak. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah bunu dilediğine verir. Allah ilmi geniş olandır. İnnemâ veleykumullâhu ve rasûluhu. والذين sizin veliniz Allah Resulü iman edenler namaz kılanlar zekat verenler ve rükû edenlerdir Kim Allah'ı ve Resul'ünü dost edinirse ve müminleri dost edinirse fe inna hizballahi'l İşte galip gelecek olan taraf budur Ey iman edenler dininizi alay ve eğlenceye alanları dost edinmeyin diyor Allah subhanehu ve teala Maide suresinin 51. ayetinden başlayan ayetler bunun tefsirlerini mutlaka okumanızı nasihat ederim Vela ve Bera alanında yazılmış kapsamlı bir kitap yok ama Said el-Kahdani'nin Vela ve Bera diye mükemmel bir kitabı vardır onu defalarca ama defalarca okumanızı size nasihat ederim bu akide kalplerimize yerleşmediği sürece tevhidin şartlarını bilmemiz, la ilahe illallahı bilmemiz, bu yolda kendimizi harcamamız bizi mürtetlikten kurtarmayacaktır. Allah subhanahu Teala taala hepimizi muhafaza buyursun. Ve ahiru